Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yavmiddin. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, İmam-ı Nevi rahimehullah'ın cem etmiş olduğu, hadisleri toplamış olduğu Riyazu's Salihin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 Adam la ilahe illallah diyor ama namaz kılmıyor. Yok ki ilim ehli. Bu adam demek ki la ilahe illallah ne yapmıyor? Sıdkan min kalbihi. Kalbinden sıdk ile doğru ile sadakat ile samimiyetle söylemiyor. Şayet söyleseydi o namazla ne yapardı? O onlar o, o, o kişimizi tarafından eda edilirdi. Aynı şekilde okumuş olduğumuz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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمْ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّ اللّٰهِ allah Teala, Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü isteyerek, kim la ilahe illallah derse, onun diyor ne yapar? Onu ateşe haram kılar. Yani siz bu adam münafık demeyin. Bu adam kelime-i şehadet getirmiş. Bu adam kelimeyi şahadet getirmiş. Bu hadise alakalı da değinmiştik. Şimdi gelelim 7. hadise, bu haftanın hadisine. <Sessizlik> <Aleyhüm> <Sessizlik> evet. Kesinlikle. Ömer ibn Hattab radıyallahu anh hadisi. Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh hadisi diyor ki Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh kudime ala Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bi sebyin Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme savaşta alınmış esirler getiriliyor. İzen ra'atun min sebi tes'a. Bu getirilen esirlerden cariyelerden bir kadın koşturup duruyor böyle bir telaş içinde, feryatı figan içinde. İz vecedet sabiyan fi's-sebi ahazathu. Bu kadın bu savaş esirlerinin arasında bir küçük çocuk buluyor, küçük çocuk. Koşarken böyle giderken gelirken bu çocuğu tutup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 Mesela diyor ki Allah Teala innel hasenati yuzhibne seyyat iyilikler hasenat iyilikler namaz oruç vesaire iyilikler ne var? Yuzhibne seyyat kötülükleri götürür, siler, atar. 9. hadis yine Ebu Hurayra rivayet ediyor Radiyallahu anh.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 Semiyetü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağılıyor diyor ki Ebu Rayya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam şöyle söylerek işittin şöyle dedi Caa ala Allahu rahmete mi ete Allah Teala rahmetini ne yapmıştır yüz kısma ayırmıştır bakın Allah Teala rahmetinin yüz kısma ayırmıştır Faemseki indahu tiz ve Allah Teala doksan dokuzunu Rahmetinin 99'unu kendi katında ne yaptı? Bıraktı. 99'unu. Bu en fil ardı en vahida ve yeryüzüne Allahu Teala ne yapıyor? Yeryüzüne rahmetinin sadece bir tanesini indiriyor. Bakın. Fe min zalikal cüz' etrahamul halaik. İşte diyor ki Allah Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu bu rahmetinin bir cüzünden dolayı bir bölümünden, bir kısmından dolayı insanlar bırakın insanları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 allah Teala'nın ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar kullarını affetmeyi istediğini düşünün. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hadisin devamında Hatta tarfa addâbetu hafirahâ anveledihâ Öyle ki bu rahmetten dolayı hayvanlar, hayvanlar ne yapar? Toynağını, yani ayağını, pençesini ne yapar? Yavrusunun üzerinden korur, ezmez onu hasiyeti an tusibehu ona ayağıyla pençesiyle oynayayla basmamak için sanki camın üstünde yürüyen yürüyen kişi misali o atın o aslanın ne kadar dikkatli olduğunu görürsünüz. Hadis Buhari'den üstünde. Efi rivayet bir rivayette innelillahi mi rahme Teala'nın yüz rahmeti vardır. Enzele minha rahmeten vahideten beynel cinni vel insi vel behaimi Sadece bundan bir tanesini cinlerin, insanların bakın bu rahmeti cinler arasında insanlar arasında. Vel behaim, hayvanlar arasında vel hevam, böcekler dahi. Onların arasına indirdi. Fe biha yeteatafune işte bununla diyor bakın ne yapıyor bu yaratıklar? Cinler, insanlar, hayvanlar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 Farklı rivayetlerini zikretmiş aynı hadisin. Mesela buradaki fazlalık rivayetlerde lafız fazlalığında bir tanesi diyor ki وَالْوَحْشُ وَالْطَيْرُ بَعْضُهَا ala بَعْضُ Yani <gülüyor> Kuşlar da böyle olacaktır. Vahşi hayvanlar da böyledir, kuşlar da böyledir. Merhamet ederler. Allah'ın göndermiş olduğu merhamet sayesinde. 10. hadis Yine Ebu Hureyra radıyallahu anhu hadisi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 Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkarıp ayakkabılarını ona verip al bunları. ve Bu duvarın arkasında la ilahe illallah'a şahitlik eden, şahadet eden ama nasıl şahitlik? Mustayqinen biha kalbu kalbinden yakinle şahitlik eden ediyor cenneti müjdele. Ebu Hureyre'ye bu müjdeyi veriyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Evet diyor. Ömer radıyallahu diyor ki, bırak insanları, ey Allah'ın Resulü, insanlar ne yapsınlar? Amel etsinler yani. Sen bunu söylersen amel etmesin. diyor. Evet, Ömer bırak, onlara amel yapsınlar. Ama müjde baki. Müjde kalacak. Ebu Hurayr'e böyle bir sahabe radıyallahu anh. Bu hadis muttafakun aleyh hadis.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 benim günahımı bağışla dedi. Ve kabul Allahu Tebaarak Ve Allah Teala bakın yani Allah Teala bundan bunu seyip bu ameli seyip razı bundan. Diyor ki Allah Teala aznbe abdi zımban, fakalma anna lehu Rabb yığfırı zımba, fayakhu bil zımbi, thumma aada fayaznbe, fakal ayı Rabb yığfırı zımbi. Fekale tebaraka ve taala aznabe abdi zenben fa alima enne lehu rabben yaghfiru zenb fe ya'khud bil zenb ey rabb ve taala abdi bakın Allah Resulullah Allah Teala ne diyor Kul gunahlayıp Allahum magfir li bakın bu duayı ezberleyin arkadaşlar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 Ardından yine döndü. Günah işledi. Ondan sonra Allah-u Teala yine dedi ki kulum günah işledi. Ve bildi ki günahları affeden bir Rabbi var. Diyor ki Allah-u Teala sonunda müjdeyi veriyor. قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْد۪ي Ben bu kulumu affettim. Fel <gülüyor> يَفْعَلْ maşa, يَشَاءَ فَلْ يَفْعَلْ Bu kulum dilediğini yapsın. Yani kul kul eğer günah işliyor. Günahının ardından pişman oluyor. Tövbe ediyor. Gönülden Rabbine pişmanlığını ifade ediyor. Tövbenin şartlarını ne olduğunu söylemiştik. İhlasıyla Rabbine tövbe ediyor. Ise. allah Teala ne yapıyor? Bundan çok razı oluyor. Bunu seviyor. Diyor ki ben de kulumu ne yaptım, bağışladım. Allah Teala Fatih suresinde buyuruyor, buyuruyor ya, wa la u aqidu Allahu an nase bir bu insanların yaptıklarından dolayı Allah onları alıp yakalayıp cezalandırsaydı insana ne yapıyor? biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ma tarak ala zahriha min dab.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 Diyor ki: "La'ulam tudnibu lezehaba la zehaba Allah bikum." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Eğer sizler günah işlemeseydiniz Allah Teala sizleri ne yapardı? Götürürdü, helak ederdi, giderdiniz. Ve leca bi kavmin Günah işleyen yerinize günah işleyen bir kavim getirir, bir topluluk getirir. takfirun Allah. Festagfirun Allah. Günahlarının akabinde, günahların ardında Hemen tövbeden bir kavim getirirdi. Ve Allah da onların tövbesine ne vardı Vakfiret edelim. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bizlerden her biri Allah Resulullah da dediği gibi kullu beni Adem hatta kullu beni Adem hatta Adem oğlu nedir? Hatakardır. Hata eder.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 Vakti, vakti bitmemiş olacak tövbe. <gülüyor> Tabii benim vakti bittikten sonra tövbe kabul olmuyor. Her kişinin bir özel vakti var. O ney? O vakit maalesef yukarı gır. <gülüyor> Boğazın gırtlakından ruhunun yapmaması öncesine kadar, hırlamaması, hırlaması öncesine kadar. Hırladığı zaman ya da güneşin ne yapması? <gülüyor> Batıdan doğması. Bu iki vakitte ne olmaz? Tevbe olmaz. Eğer bir de istediği günah kişinin kul hakkıyla ilgiliyse, kulun hakkı varsa orada, ne yapacak bu kulu sahibine? Geri yer diyecek. Ya da helallik dileyecek. Ondan başlamasını diyecek. O adam bulamazsa, onun adına başka birisine sadaka verecek, infak edecek. Karşısında ise bu günahları bağışlayan Tövbeleri kabul eden ne var? Bir Rab var. Evet, 11. hadis. Yine Ebu Hurayra hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vellezî nefsî biyedihî Demin ki okuduğumuz hadis. Allah'a yemin olsun. Benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. Bakın, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. Levlem bu. Şayet günah işlemeseydiniz sizler. Günah yapmasaydınız, günahlara düşmeseydiniz. Le-zeheballahu <gülüyor> bikum. allah Teala sizleri götürür. Le-zeheballahu bikum. Ve le bi kavmin Ve sizin ardınızdan sizi helak eder, götürür, öldürür. Günah işleyen, günah işleyip tevbe eden, istiğfar eden bir topluluk getirirdi. Ve bu topluluğun da Allah-u Teala ne yapıyordu? Günahlarını mağfiret ederdi.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 Müjdele. Ravahu Muslim. 14. hadis. İlginç bir hadis. Abdullah İbni Amr Al ibn As Radiyallahu anhuma Abdullah İbni Amr Al ibn As Bu Abdullah Amr İbni As'ın oğlu. Babasıyla arasında hatırladığım kadarıyla 11 yaş fark var. bir yaşında mı çocuğu oluyor? 10 yaşında evlenmiş, 11 yaşında çocuğu olmuş. Amr ibn-i Asıl. Öyle diyor. Sahabenin hayatından bahseden alimler ilim ehli. Ya 11 ya 13. İkisinden birisi. Ama ben 11 diye hatırlıyorum şu anda. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tele kavle Allahü fi İbrahim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünü okuyor. İbrahim Suresinde diyor ki İbrahim Aleyhisselam Rabbine inna hunna adlalna kaseeran minan nas Rabb bu ayetin başında Rabbicı <gülüyor> Rabbicı <gülüyor> <ce> al bu belde emna terhamukallah Rabb. Dua diyor İbrahim Aleyhisselam bu ayetin başında. Bu diyor bu beldeyi yani Mekke'yi ne yap? Emin kıl. diyor ki ve bani en na'budu al-asnam. Yani İbrahim Aleyhisselam neler istiyor Allah Teala'dan? ve bani en al Beni ve çoluğumu, çocuğumu putlara, asnama tapmaktan uzak eyle. Yani İbrahim Aleyhisselam bunu söylüyorsa duasında bizlerin bunu ne yapmamız lazım? Hiç sektirmeden, çektirmeden, çektirmeden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 Çünkü Rabbi innahumna abdul lalne ketiran minen nas. Onlar, o putlar var ya, o kabirler, o türbeler, o mezarlar, onlar abdul lal ketiran minen nas. Bir çok insanı abdul dalayrete düşürdüler. Hemen tabi ani fe innahuminni. İbrahim diyor ki Aleyhisselam. Kim de bana tabi olursa, benim tevhid dinime Halif olan dini tabi olursa fe innahuminni. O bendendir diyor. İbrahim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Bakın. Sonra İsa Aleyhisselam'ın şu ayetini okuyor. Allah'ım sen onlara azap edersen, onlar senin kulun. Ve in tagfir lehum, onlara mağfiret edersen, onları bağışlarsan, fe inneke entel azizul hakim. Sen azizsin, izzetlisin, güçlüsün, kudret sahibisin. Hakim, hikmet sahibisin.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 Dua ediyor Resulullah s.a.v. Ümmetim ümmetim diyor. Ve baka ağlıyor aleyhissalâtu vesselâm. Fekâlâllâhu azze ve cell, ya Cibril diyor ki Allah-u Teala Cebrail'e Cibril'e İzheb ilâ Muhammed <Sessizlik> <Sessizlik> s.a.v. diyor Muhammed s.a.v. Muhammed'e git ve rabbuke alemu diyor Rabbin her şeyi daha iyi bilmesine rağmen git ona sor. Niye ağlıyor? Ya Allah Teala bunu biliyor ya ben de. Dükey ona sor, niye ağlıyor? Fe ataahu Cibrilu Cibril geliyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a. Fa akhbarahu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bima qal wa hu alem. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor ona ki Cebrail de biliyor yani ne anlattı. Ne söyleyeceğimi. Allahu Teala Ya Cibril Ey Cebril! allah Teala diyor ki git, izheb ila Muhammed Fakul, De ki ona inna senurdiyke fî ümmetik. Bizler seni ne yapacağız? Ümmetin konusunda razı edeceğiz, razı kılacağız. Razı kılacağız. Ve la nesu'uke. Yani seni ne yapmayacağız? Üzmeyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. Tabi biliyorsunuz bu ümmetin faziletleri o kadar büyük ki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 Bunu bile ne yapmıyor insanlar? Kılmıyorlar. 12 ayın bir ayında oruç var arkadaşlar. Bunu bile insanlar ne yapmıyor tutmuyor Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Yanında çalıştırmak için işçiler alan bir adamı düşünün. İşe çalıştırmak için işçiler alıyor adam. min evvelin neher ile zuhur kimilerini gündüzün günün ilk saatinden öğlene kadar çalıştırıyor bu adam sabahlin erkenden işe başlıyorlar öğleye kadar çalışıyorlar fea'tahum ala dinarin dinar her birine ne veriyor arkadaşlar birer dinar veriyor çalıştıkları vakit nereden nereye sabahlin günün ilk vaktinden öğlene kadar ve sonra bu adam yine yanında çalışacak işçiler alıyor öğlenden ikindiye kadar çalıştırıyor bakın öğlen ikindi vakit biraz daha az değil mi Bu atahum ala dinar onlara da ne birer dinar veriyor ve istacra ucarra ila'l magrib bakın ikindiden akşama kadar yeniden Çalıştıracak adamlar var yanında bu adamın. Tutmuş işçileri. Siz de gelin diyor. İkinliği akşam arasına ne yapın? Çalışın. Sonra bu işçilere bakın. Diyor ki dinareyni dinareyni. Ne kadar veriyor bunlara Çakır abi? İki, iki, iki. İkişer dinar veriyor. Yani üç ayrı insan düşünün. Üç ayrı grup düşünün. Bunların bir grubunu sabahtan öğleye kadar çalıştırıyor. Çok geniş bir vakit. Değil mi? Ne kadar veriyor?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 protest ettiler. Dediler ki: "Keyfe tu'tina ala dinarin ve dinar? Bizi birer dinar çalıştırıyorsun. Ve nahnu akthera minhum amalan ve tu'ti ha'ulayı ala dinarayn dinarayn. Bizlere bu kadar çok çalıştırıyorsun. Ama bizden daha az çalışanlara da iki dinar veriyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu adam da onlara diyor ki: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 Ama yapmış olduğumuz amellerin karşılığı geçmiş olanlara göre daha fazla. Bu allah Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Bu allah Teala'nın lütfu. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu ümmetle alakalı başka bir müjde de veriyor sahabelerine. Değil mi? Sahabeler tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyorlar. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Kuna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem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 Cennet halkının üçte biri olmak ister misiniz? Oo bu daha güzel. Üçte bir. Qulna nâm. Tıra, evet isteriz. Qala, wa laddi Muhammed'in Muhammadin Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki. O Allah'a yemin olsun ki. Inni la en an tukunu nisf ahlul isterim ve arzularım ki sizler cennetin yarısı olun. O kadar güzel. Velike en el cennete la yedhulaha la yedhulaha illa nefsun muslima. Muhakkak ki diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler sizler yani cennete gelecek olanlar ancak kimlerdir? Müslüman olanlardır. Kema entum fi ahliş-şirki illa keş-şa'reti'l-beydâ'i fi Ama sizlerin sizlerin şirk ehli içinde müşrikler arasındaki sayınız o kadar az ki Evet siz niye çünkü cennete <gülüyor> gelecek olanlar sizin yarınız olacak ama cehenneme gidecek olanlar bir o kadar çok.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 Evet, yani bu kadar az. Şirk ehli bu kadar çok. Yani allah Resulü'nün bu sözü hadis muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim'de. Bize neyi gösteriyor? Ayetlerdeki allah Teala'nın insanların çoğu akletmezler. Değil mi? Yeryüzündekilerin bir çoğunu uyarsan seni dalalete düşürürler, sapıtırlar, yolundan alıkollar diyor. Şirk ehli daha çok.